Dünya fitneye dolar Kurtlar kuzuya dalar Yıldız söner renkler solar Ve kıyamet kopar bir gün Ortalığı sarar mincer Bozulur hep teker teker Çoğu kötü tohum ecer Zaman gelir birer bir gün Bozulur dünyanın hali Şaşıp kalır hep ahali Yüklenenler bu revali Nasıl hesap verir bir gün Neme lazım deyip geçen Her çeşit içki içen İyilere kefen biçen Cezasını bulur bir gün Kirletilir umum hava Nasıl temiz kalır yuva Hizmet ister büyük dava Muhlis olan gelir bir gün Küfür dolsa şu kainat Hakkı bulmak için can at, Üstümana baki hayat Musallada başlar bir gün Kuruntu kaplar görleri Karıştırır halk izleri Şu dalgalı denizleri Geçen kaptan olur bir gün Gelsin hakkın inayeti Öğren gerçek marifeti Ehli hakkın feraseti Dağ taşı deler bir gün Devliyanın kerameti, ilim bor cehaleti, zalimlerin rezaleti. Haki yaşam olur bir gün, kim verirse doğru karar. Gece gündüz hakkı arar, doğru yoldan gelmez zarar. Rabbim yardım eder bir gün, kim verirse doğru karar. Gece gündüz hakkı arar, doğru yoldan gelmez zarar. Rabbim yardım eder bir gün.